Ahap 58 Hadis 1580 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlarda iki huy vardır ki cahiliye adetlerinden ve kafirlerin yaptıkları işlerdendir. Neseplere, Sülaleye dil uzatmak, ölü üzerine yaka paça yırtarak feryad edip ağlamak.